Radyo Tiyatrosu Tavşan Tuzağı Yazan J.P. Miller Çevirem ve Radyo uygulayan Arsal Soley Reji Kemal Bekir Efekt Korkmaz Çakar Önye sanatçılar Judy Gülvergon Spelman Şenerşen, Eddie Pekcan Koşar Duncan Şerket Avşar Ebi Annie Pekkaya iktiyar adam Metin Çoban Korkoran Süleyman Balçın betonların dökülmesi işinde bu iş böyle yürümeyecek güzelim. Ne oldu? Eddie'yi çağırmam gerek. Gönderdi kart nerede? Ama adamcağız tatilde. İş iştir güzelim. Biliyorum ama ona ihtiyacım var. Kart nerede? Hmm, şu çekmecede olacaktı galiba. Ha işte. Ama üstünde adresi yok ki. Ayaksı şeytan. Ne atmaz şimdi? He tamam. Burada pulun üzerinde damga var. Best, Vermont. Oldu bu iş. Haksızlık bu. İş bu ne yapalım? Ha, bir de Campbell Cherokee işine ait bütün dosyalar bana içeri getiriver. Resource Vermont. Bakalım bulabilecek miyiz. Alo? Sandra? Ha. Ben Evre Superman. Evet. ...Vermont'ta Vesversborg'da West Edi'ye bir haber ulaştırmak istiyorum. Edi Kolta canım. Vesversborg... West ...telefon numarası falan yok bende. Yalnızca orada olduğunu biliyorum o kadar. E, ama küçük bir kasaba olsa gerek... ...herhangi bir yere haber verirsek... ...onlar da bulup haberi ulaştırırlar. Herhangi bir dükkan olabilir mesela. He, hay Allah bugün pazar ya. E, benzin istasyonunu arayın öyleyse. He. Nasıl olsa o civarda bir tane vardır. Tamam bekliyorum. Jody. Efendim. Sen de öteki telefondan Pitbull doğru inşaata gitsin. Peki. Alo. Benzin istasyonu mu? Ha. Sizden bir ricam var. Kasabanızda Edi Colt adında biri olacak. Evet. Adresini bilmiyorum. Ona bir haber göndermek istiyorum. Hadi biraz çabuk ol Dankın. Güneş neredeyse batmak üzere. İyi ama baba, tuzağın üstü çalılarla iyice kapandı. Tavşan onu nasıl bulacak? Eğer tavşan tuzağı görürse içine girmez ki. Tavşanlar o kadar aptal değildir. Burayı çalıların içinde bir oyuk sanacak. Ha? Ya tuzağın kapısı başına ah. çarparsa? Çarpmaz. Zaten canını acıtma tehlikesi olsaydı bu tuzağı kurmazdık değil? Onu yalnızca yakalayıp seveceğiz. Peki ailesi onu merak etmez mi? Ah tabii eder. Ama bir düşün, yuvasına döndüğünde diğer tavşanlara anlatacak ne çok hikayesi olacak bize dair. Bizden korkmaz mı? E önce korkacak tabi. Ama biz hemen bir zararımız dokunmayacağını anlatacağız ona. Eğer iyi davranırsak belki bizi sever bile. Ne güzel! Keşke her yıl tatil yapsak değil mi baba? Bundan böyle her yaz tatil yapacağız dankın, her yaz. Değil mi baba? Ya, oh. ortalıkta iyice karardı. Ebi, Ebi, Ebi. Ne kadar da geç kaldınız? Ah, affedersin hayatım. Bak anne, gelirken sana bu çiçekleri topladım. Teşekkür ederim canım. Hadi gelin içeri, üşüyeceksiniz. Akşam serinliği çıktı. İyi eğlendiniz mi? Bir tavşan yakalayacağız Hadi sen soyun bakalım Peki baba <gülüyor> Peki. Tavşan yakalamak için Duncan'la bir tuzak kurduk <gülüyor> Bu kadar geç kalacağımızı sanmamıştım Çok mu merak ettin Eh biraz Ama yanında ben olduktan sonra Farklısın ben... ama gene de merak ettim ikinizi de <gülüyor> Anne botumu çıkaramıyorum ayağından <gülüyor> Dur dur yardım edeyim sana ha, Hadi bakalım şimdi koş giy yemek yiyeceğiz Baba Baba Okur gene? Aa, Bu gece olmaz Dankın. Biraz annenle konuşmak istiyorum. İki sayfacık. Ama sen de okumasını biliyorsun. Ben güzel okuyamıyorum senin gibi. <gülüyor> peki. peki. <gülüyor> Yemekten sonra belki birkaç sayfa okurum. Hadi git pijamalarını giy şimdi. Peki. <gülüyor> Gelirken bana büyüyünce kovboy olacağını söyledi. Eğer atı bir gün çukura düşüp ayağını kırarsa... ...onu vurmayıp hastaneye götürecekmiş tedavi etmeleri için. İnşallah hep böyle kalır. Kalmaması için bir sebep mi var? Belki de. Ne olabilir ki? Bilmem. Uzun zamandır apartmanın küçücük dairesine tıkıldın kaldın. Senin sinirlerini bozdu bu. Bundan sonra her yıl tatil yapacağız. Maaşım da artacak. İyi. İyi mi? Maaşıma küçücük bir zam olmuştu da sen... Ailen seninle iftihar ediyor Eddie Colt diye yazıp Çay fincanının önüne koymuştun hatırladın mı? Şimdi ise yalnızca iyi deyip geçiyorsun Çok değiştin yani Birimiz değişmiş olmalıyız Ne demek istiyorsun? Eee Allah Allah bu da kim? Açıp baksana Ne var? Kimi istiyorsunuz? Eddie Colt misin? Evet. Sana bir haberim var. Bana Burada ya. olduğumuzu kimse bilmiyor ki. Benzin istasyonuna telefon etmişler New York'ta. Allah. Oralarda Edukolt adında biri var mı diye. Patron da ben de seni tanıyamadık. Ee, telefon eden adını söylemiş mi? Söylemiş ya. Spelmanmış. Senin patron. Ah. Biliyordum böyle olacağını. Sana bir haber olduğunu söylemiş. Ee, i̇çeri girseniz mi? Sağ ol sağ ol. Girmeyeyim. Daha çok yolum var. Ee, patrona dedim ki eğer buralarda tanımadığımız bir yabancı varsa. Muhakkak daha kulübesinde kalıyordur, onun için görmemişizdir dedim. Onun da aklı yaktı, <gülüyor> ben de geldim. Evet. Ya <gülüyor> işte böyle. Peki söyler misiniz bana getirdiğiniz haber nedir? Ha ha tabii telefondaki adam. Spelman eğer biri seni bulur da haberi iletirse, Hı. ona zahmeti için bir beş dolar vermeni söyledi. <gülüyor> Anladım. Had. <gülüyor> Al bakalım <gülüyor> Sağ ol İşte buna şans derler değil mi? Ya <gülüyor> ha, Haber şu Hı. Yeni bir şey oldu Sana çok ihtiyacımız var Büroya dön Ne zaman dönmem gerektiğini de söylemiş mi? Yarın sabah saat sekizde Yarın sabah mı? Evet Emin misiniz? Tabii canım Altı saatlik yol söyle öyle ee, Benden söylemesin ee, Peki peki Teşekkür ederim ee, Bir şey değil canım Hadi iyi akşamlar İyi, iyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Nasıl buldu yerimizi Nerede olduğumuzu söylememiştim ona Söylemiş olmalısın İnan ki söylemedim Yalnız cuma günü şehre indiğimde bir kart atmıştım ama <gülüyor> Ama Nerede olduğumuzu yazmamıştım Pulun üstündeki damgadan anlamıştır Hiç aklıma gelmemişti bu Eddie Ne olur dönmeyelim Sana izin verdi iki hafta Hayatım. Her yıl aynı şey Bu defa istediğini yapmasına izin vermeyelim onun haberi anlamış oluruz hiçbir şey bilmiyoruz bizi bulamazlar ki burada bak dinle canım sekiz yıl içinde kaç defa ücretli tatil yaptığını biliyor musun üç o da geçen haftayla sekiz yılda üç hafta senini sanıyor ama izne çıkmadığım yıllar oldukça iyi ikramiyeler aldım <Gülüyor> geri de aldım Meti de Pitt de tatillerini de yaptılar ee, o özel bir sözleşme evet ya. onlar için özel üç yıl önce bir hafta izin verdi onda da her dakika haberleşmek şartıyla Hatırlıyor musun Hampton Bay'deki o küçük otelde kalmıştık hmm. Her gün telefon etti Bir saat sonra ne olacağını bilemediğimizden Hiçbir program yapamamıştık Zamanından bir gün önce de dönmek zorunda kaldık Ne tatildi Ya ondan önceki yıl hiç tatil yapmadık O yıl ne çıkmıştı unuttum Ha evet ikramiye almıştın İki haftalık ücretinin tutarı <gülüyor> Geri de almışlardı ama Hem de iki hafta tatillerini yaparak almışlardı Gittikleri yerden kart yollamışlardı bize. değil olursa olsun haberi almadığımızı söyleyelim. Ama hayatım haberi aldık. Peki aldık ama alamadık işte. <Gülüyor> çalıştığın yere sadakat diye bir şey vardı. Sen onların malı değilsin. Eğer şimdi ilerlemek istiyorsam ihtiyacı olduğu zaman bana güvenebileceğini göstermeliyim, değil mi? Haksız davransa da güvenebileceğini biliyor sana. Bu sözünün doğru olmadığını sen de biliyor. Her zaman böyle davranıyorsun, Edi. Bak hayatım. Bu işi olduğundan fazla büyüttün. Orada yapmam gereken bazı işler var, hepsi bu kadar. Hani o iş gibi belki de o işte bir aksilik oldu. Spellman'ın bana güvenebileceğini anladı hayatım. En parasız zamanlarında bile maaşıma zam yapmaya devam etti. Bazı işleri toparlamakta güçlük çekiyor. Söylemiştim sana. Durumu tasandığın kadar iyi değil. Ama artık öyle bir yere geldim ki her an dar geçitten kurtulabilirim. Biliyorum zor ama uzun zamandır o dar geçittesin edii. Eğer PT'yi kastediyorsan o kıdemce benden geride. İyi bir ressam değil ama benden daha iyi bir proje mühendisi olduğu da muhakkak. Hiçbir zaman onun gibi bir terfi bekleyemem. Pete'in tahsili var unutma... Evet benim de tecrübem var ama... Zaten Superman da beni uygun bir durum için kolladığını söyledi... Bir proje mühendisi olmak için hazır değilim henüz... Yeni bir iş öğrenme sorumluluğunu almaya hazır olmadığını mı söylemek istiyorsun ya hani... Bence asıl sebep başka... Sen Bir dakika... Sen terfi etmek için başkalarıyla mücadele etmeye hazır değilsin... Dikkat etmek zorunda olduğum bir sicilim var Ebi... Ölüme gelen her terfiye saldıramam ki... Başarıp başaramayacağımı bilmeden... Ancak bir aptal işinde biraz daha ilerleyebilmek için Bütün geleceğini tehlikeye atabilir. Sevgilim umarım bunu söylediğim için bana kızmazsın Hı? Ama inan ki doğruyu söylüyorum Sen işinde yükselmeyi hak ettiğine inanmıyorsun Neler söylüyorsun Abby? Senden fazla okuyan herkesin Senden yüksekte olması gerektiğini düşünüyorsun Üf, Ne kadar büyüttüğünün farkında mısın Ebi Tahsilimin azlığından dolayı Neden korkakça davranayım Gece okulunu bırakmamı söyleyenlerden biri Spelman'ın kendisi değil miydi Unuttun mu Derslerimin çokluğundan fazla mesaileri kaçırdığımı söylememiş miydi Bunu da mı unuttun Hayır unutmadım evet. Edi. Yalnız bir şey daha söyleyebilir miyim Hı. Beni kollarının arasına aldığın zamanlar Sana Hı. Beni öyle kucaklarken Dünyada hiçbir şeyden korkmadığımı söylerdim Hatırladın mı Evet Artık beni öyle kucaklayamıyorsun Edi. Ben de o zaman söylediklerimi şimdi söyleyemiyorum sana çünkü ikimiz de biliyoruz ki... ...artık bunlar gerçek değil. Söylemek çok acı ama... ...korkuyorum artık Eddie. Peki. Ailemi koruyamayacak kadar zayıf olduğumu düşünsen de... ...hazırlan şimdi. Bu gece New York'a dönüyoruz. Böyle davranmak seni kuvvetlendirmiyor... ...daha da zayıflar. Hazırlan dedim. Peki. Lambayı yakıver Dankın. benim ellerim dolu. Oldu mu baba? Şş, yavaş konuş Dankın. gecenin biri olduğunu unutma. Komşuları rahatsız etmemeliyiz. O bavulları şöyle koy Edi, kalanları da sabah taşırsın, uğraşma şimdi. Olur, Dankın, kapa kapıyı canım. Ya, yavaş dedim Duncan. Gördün mü? bak, uyandırdık. Nerede olursan ol Duncan aşağıda her zaman birileri olacak Unutma bunu em Unutmam hmm, Acıktım ben Biraz sabret şunları açayım hele Biraz bisküvi olacaktı bir yerlerde Getiriyorum şimdi içeriden Sen hemen yatsan iyi olacak Gündüz de uyumadın Bana yavatıyı okumadan yatmam İyi ama o kadar yoldan sonra Gecenin bu saatinde kitap okunur mu evladım Söz vermişsin ama bana bu gece okuyacağını İyi ama bak çocuğum Dinle beni Sözünü tutmayacak mısın yoksa? Hay Allah'ım! Peki peki! Ama çok az! İki sayfa cevukluğu hemen yatarım! Zor adamsın Duncan! <gülüyor> Kitabın bu kutulardan birindeydi değil mi? Ha? <gülüyor> ah! İşte burada! Gel bakalım yanıma şimdi! Geldim! Hmm, nerede kalmıştık? İşte şurada! Aa, tamam. Sonra dedi ki Yavata'ya... Git oğlum ormana, kırmızı geyiklerin olduğu yere. Öldür bizim için tılsımlı karacayı, öldür bizim için boynuzlu geyiği. İlerlere, ormanın içine doğru yap ayağınız yürüdü Yavata. Gururuyla, yayı ve okuyla. Kuşlar şarkı söyledi çevresinde. Yalvardılar, vurma bizi Yavata. Sıçladı zincap dalların arasında. Yalvardı, vurma beni Yavata. Ve tavşan koşarken dikildi ayaklarının üstüne. Yarı korku... Baba... Ya... Ne var? Baba Hı. gelirken tavşan tızağını unuttuk Evet hayal Ama ne yapalım gelmek zorundaydık buraya bir an önce Tavşan içine girince onu çıkaracak kimse yok Bunu hiç düşünmemiştim Hadi banka yatma zamanın geldi artık. Anne Tavşan tızağını kurulu bıraktık geldik Eğer bir tavşan içine düşerse kimse çıkarmayacak Tavşan da ölecek Bak dinle Dankın, anlamadın Üzülecek bir şey yok ki canım. Hadi şimdi yat sen. Yarın sabah. Yarın al. sabah işe gitmek zorundayım. Ha biliyorum işine ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Doğrusun bazen şaşıyorum yani. Hadi şimdi bunu tartışmayalım. Tamam sen ölecek. Oo, her şey düzelecek Dankın. Hadi şimdi hemen yata. Ona yalan söylememeliyiz Ebi. Her şeyi anlaması gerek. Dankın gel buraya. Bak dinle beni. Biliyorsun yiyecek içecek alabilmem. Evimizin kirasını verebilmemiz için para kazanmam gerekli. E bunun için de bir işim olmalı. Ama daha birçok insan var iş arayan, benim yerimi almak için uğraşan. Çünkü onlar da para kazanıp yiyecek yiyecek almak zorundalar. Bu yüzden patronun onların yerine beni tercih etmesini sağlamak zorundayım. İşte onun için sabah sekizde iş başında olmam gerektiğini bildiren haberi alır almaz geri döndü. Annene ve sana bakabilmek için ne olursa olsun işimi kaybetmemeliyim. Anladın mı Tankın? Onun içinde şimdi geri dönüp kapanı bozmaya imkan yok. Tavşanı incitmeyeceğimizi söylemiştin. Onunla arkadaş olacağımızı. Sonra onu gene evine göndereceğimizi söylemiştin. Şimdi ölecek. Böyle yapamayız. Çok bana. Çok bana. Tankın gitme. Gel buraya. Hadi. Onunla konuşmalıyım Ebi. Beni yanlış anlayıp sabaha kadar odasında ağlamasını isteme. Ne olur önce bir dakikacık benimle konuş Orada tuzağın yerini tarif edebileceğimiz kimse yok mu? Telefon etsek Bir milyon yıl uğraşsam anlatamam nerede olduğunu Öyleyse yapılacak tek şey var Edi. Yapmazsam bu çocuk Ne yapalım? Herkes gibi o da öğrenir dünyanın toz pembe olmadığını ...bir hayvanın kurduğum tuzakta ölmesi çok mu hoş mu gider sanıyorsun? Eddie ben tavşandan söz etmiyorum... ...önemli olan çocuğun inancı. Lütfen söyler misin ne yapabilirim? Hı? Oraya ancak gelecek pazar gidebilirim. Daha bir hafta var. Yarın için izin alabilirsem. Bana ihtiyacı olmasa geri çağırmazdı. Delirdiğimi sanacak. Eğer anlatabilirsem belki... Spelman bir iş adamıdır. Sormak ayıp değil ya. Gülmekten katılır. Ben olsaydım böyle önemli bir şey için gülünç olma tehlikesini göze alırdım. Ama ben sen değilim. Evet değilsin. Kahve ister misin biraz daha? Hayır teşekkür ederim. Acele etmeliyim, geç kalacağım bir şey. E, Duncan hala uyuyor değil mi? Evet, gece iyi geç geçtiydi. İyi günler. Sana da şey ebi, sana bir şey söylemek istiyorum. Dün gece düşündüm de karar verdim. Gülse de gidip bir defa anlatacağım Yapacağım ilk iş bu Gece öyle davrandığım için özür dilerim Hayır hayır hayır, hayır. anlıyorum seni ee, Biliyorsun Hay Allah Şimdi çok gülecek bu işten ne hikayeler çıkaracak Neyse kararımı verdim Görüşürüz İyi uyumadın bari öğleyin iyi Onunla konuşur konuşmaz sana telefon ederim ee, Sanırım oraya gene gidebileceğiz İyi olur Eddie seni buldular ha geleceğini hiç tahmin etmiyorduk Neler dönüyor burada Çempilçoreki işi hmm, Tahmin etmiştim kötü bir şey mi var Öbür iki katı da hemen istiyorlar hepsi bu Acele mi Adam öbür iki katın yapımı bitmeden bunları da istediğini söyledi Anlaşıldı İçeride mi patron Telefonla korkoranla konuşuyor Geri odasında sana o bilgi vereceğim e, e, Siperman'la biraz konuşmak istiyordum Dur haber vereyim Edi geldi işe başlamadan seninle konuşmak istiyor Edi mi he, bulmuşlar ha gelsin bakalım Merhaba patron Kusura bakma seni çağırmak zorunda kaldım Edi Bu haftanın sonuna kadar öbür iki katında projelerini yetiştirmemiz gerekiyor Evet Cudi e, söyledi Başka zaman olsaydı seni çağırmazdım ama biliyorsun bu işler böyle yürüyor Evet e, Saat 8.35 Cüdü gerinin gerekli bilgileri vereceğini söylemedin mi sen? Ee, evet t -t tabii. Ama benim sizinle görüşmek istediğim saat sekizden gibi... beri işe başlamış olman gerekirdi. Belki 35 dakikadır işe başlamamış olman önemsiz gibi gelebilir ama kısacık bir ekonomi dersi vereyim sana bedava tarafından. Yarım saat, sekiz saatlik çalışma gününün 16'da biri ya da yüzde altısıdır. Kayıpları çıkarırsak bu benim senden sağladığım günlük kar. Bunu bir ihtar olarak kabul etme ama et, üzerinde düşünülmesi gerekli bir şey olduğunu da aklından çıkarma. Şimdi söyle bakalım derdin ne? Ee, geç kalmanın sebebini açıklamak istiyorum. Olmuş fikir, açıklamana gerek yok. Ben yalnızca hatırlattım. işte en iyisi unutmak. Aa, bu benim sizinle konuşmak istediğim şeyle ilgili. Yani Gerri'nin yanına gitmedim. Çünkü bugün çalışacağımız anmasını istemedim. Bugünlük beni sahibin. ...ne? Bugün çalışmayacak mısın? Çalışmak istiyorum ama... Derdin yani... ne? Hasta mısın? Hayır Duncan, yani oğlum o mu? Hayır değil... Ama tavşan tuzağı için çok üzülüyor. Yani Vermont'a bir tavşan yakalamak için tuzak kurdum. E, e, çalıların arasına. E, sonra sizin haberinizi alınca acele hazırlandık ve yola çıktık. Hı, hı. E, kapanı da öylece unutup geldik. Oğlum bu benim o... kabahatim Hemen bir kapan yaptırayım da ona sürpriz yap. <gülüyor> Minnettarım ama anlatmak istediğim o değildi. E, kapanı kurulu bıraktık. Ne, ne demek istediğini anlayamadım. Ede. Beni üzen eğer bir tavşan tuzağı düşerse orada kalacak ve... E, bir dakika bir dakika bir dakika. Judy. Judy Efendim. Pit ya da Meti telefon etmedi mi daha Hayır Pete oraya gider gitmez bana telefon etmesini söylemiştim Sen ara ve birinden birini bul Onlarla konuşmalıyım Peki <gülüyor> Eddie Çocukların ne olduklarını bilirim Unutma benim de iki tane var. İnsanın kanını kuruturlar. Evet, Ama tavşan dediğim milyonlarca milyarlarca. Bir dergide okumuştum. Tavşanlar bütün Avustralya'yı kaplayabilirler. Evet. <gülüyor> bir çocuğun tek bir tavşan için ne kadar hassas olabileceğini anlıyorum. Ama eğer oğlum bir tavşan istiyorsa illa uzak kurmak zorunda değilsin. Hayır. Ben bir tavşan alırım ona hadi. Hatta iki tane alın. Onu tavşancılıkla uğraşan bir yere yerleştirelim. Ee, yani... Yani akşam eve gidince bunları ona söyle... ...göreceksin nasıl değişecek. O, bilirim çocuklar. Evet, nasıl biliyorum. anlatsam. Evet, bana bir iyilik yap ve şimdi anlatmaya çalışma. İçeride bir haftada yapılacak iki haftalık iş var. Ey. Çocuklarla ilgilenirim. Hadi. Başka bir zaman seninkini de konuşuruz memnuniyetle. Başka bir zaman tavşan tuzağından da konuşuruz ama şimdi evet, değil. Sanırım bu oldukça önemli. Karımla bir kere daha konuşayım. Evet, şimdi... Tatlı bir karım var ama senin üstündeki etkisi çok fazla. Bu seni ilgilendirir tabi Yalnız bak ben de karımı severim ama işlerime burnunu sokmasına da fırsat vermem İkimiz de bu konuda anlaşmışızdır Yani herkes bizim gibi olmalıdır demek istemiyorum Fakat bu ilişkiler iyi ayarlanmalıdır Alo Pit ha, ha. Dinle bak Korkoran'ın adamlarına bir şey söyleme Tamam mı? Ha. Korkoran telefon etti canım okudu Allah kahretsin Meti'ye söyle Edi burada o yanında kalıp sana yardım edebilir ha. Dur bir dakika dur Tamam mı Edi? Sonra konuşuruz söz ee, Peki tamam mı? Tamam Alo Afet ee, Burada geriyle Edi orada da seninle Edi İşler pek iyi gitmişe benzemiyor Edi Kahve ister misin? Hayır teşekkür ederim Çok yorgunsun hiçbir tane. Hayır istemem Ne olmuş? Eski hikaye Campbell Cherokee işi Dün her şeyin tamamlanmasını istemişler Kusura bakma telefon edemedim Aa, Araman şart değildi Ama arayacağımı söylemiş <gülüyor> Zarar yok Benim için var Araman için sebep yoktu ki telefon etmeyince anladım Anladın mı samam? Ee, bazı şeyleri anladım Ya Demek anladın bazı şeyleri Her şeyi anlamam da şart değil benim için mükemmel olmak zorunda değilsin sen de Bilmiyorum insanın bir takım kişileri Hayal kırıklığına uğratmaya hakkı var mı? İnsan hayatta hiç kimsenin mükemmel olmadığını öğreniyor E tuhaf Bazı olaylar vardır Yıllarca sürer gider de fark etmeyiz Ta ki bir gün o olay olmaya görsün e, Şimdi merdivenleri çıkarken düşündüm de Her akşam Duncan beni kapıda karşılardı Bu akşam ilk defa beni karşılamayacak diye düşündüm Nasıl tahmin ettim bilmem ama Düşündüğüm gibi de oldu Yok canım düşündüğün gibi değil Artık fazla üzüldüğünü de sanmıyorum Öğleden sonra öğretmeninin söylediği kulübe gönderdim onu He? Öğretmeninin mi? Duncan bugün okula mı gitti? Okuldan tatil için izin almamış mıydık? Tatil bittiğine göre Ben de yolladım Vermont'a dönemeyeceğimizi anlar anlamaz Sen bu kadar alıngan olma Okula gitmesi gerekti Tatilden döndüğümüze göre Bak Ebi Spelman'la konuştum bugün. Sabah giderken sana söylediğim gibi. Benden bir haber alamayınca konuşmadığımı sandın değil mi? Edi bildiğim tek şey var. O da Vermont'a geri dönmediğimiz. Spelman'la anlaşamadık. Ona durumu anlatamadım bile. Dinlemedi mi? <gülüyor> Dinledi ama benim kabahatim. Anlatmayı beceremedim. Onun bir sürü derdinin içine kendi derdimi kattığım için de biraz utandım hatta. Bürosundan çıkınca kendimi öyle aptal hissettim ki. Bütün gün ne düşündüm biliyor musun? Bu gönyeyi. ...proje ressamı olarak derece aldığımda verdikleri bu gönyeyi. Bugün hep bunu düşündüm. Boğuluyorum sandım. Beş yıl bir gün aksatmadan işime devam ettiğim için vermişlerdi bunu. Bugünse görüşmek üzere yanına girdiğimde... ...önce yarım saat geç gittiğim için azarladı beni. Sanki şimdiye kadar bir kere geç kalmışım gibi. Yarım saat geç kalmam bugünkü karını azaltmış. İşi bu biçimde düşünmek bugüne kadar hiç aklıma gelmemişti. Kendimi çok gülünç hissettim. Öğrenmek istediğim bir tek şey var Edi. Ne kadar çalışsam Spelman'a yeterince anlayabileceğimi sanmıyorum. Seni gerçekten çağırması gerekiyor muydu? Bir başkası senin yapacağı işi yapamaz mıydı? Ee, başka birini tutabilirdi tabii. Yani işin senden başkasının yapamayacağı bir özelliği yoktu öyle değil mi? Ee, tabii geçici bir iş için iyi bir ressam bulmak çok masaflı olurdu. İşim iyi bir iş... Böyle düşüncelere kendimi kaptırmamalıyım aslında O kadar da iyi bir iş olduğundan kuşkuluyor Medi Elin kolun tutuyor Üstelik çok çalışıyorsun Hatırlıyor musun İşi ilk başladığında bir çocuğumuz olsun istemiştik Önce Duncan doğdu Çocuk yetiştirmek için para gerekliydi Bir süre beklemeye karar verdik Duncan sekiz yaşında Biz hala bekliyoruz <gülüyor> Bankada ne kadar paramız var Kira'yı çıkarınca sanırım 300 dolar. Hmm. Biriktirdiklerimizde 400 dolar tutar, değil mi? Evet. Güzel. arabayla eşyaların parası da ödenmiş durumda. Yarın Vermont'a dönüyoruz. Aha. Ciddi mi söylüyorsun? Yalnız tavşan için değil. Hafta sonuna kadar kalacağız. Aha. Eğer Spelman kızarsa kendisi bilir. Ona yoldan telefon ederim kahvaltı için durduğumuzda. Haydi, emin misin? Bağımsızlığı mı ilan ediyorum hayat? Haydi. Gel Duncan gel, biliyor musun? vermo'tan götürüyor. Söz mü? Söz? Bir saat önce kalkmış olmalıydım. Saatin zilini sen mi susturdun? Nen var Eddie? Ne düşünüyorsun? Bak, evi yanlış anlamanı istemem. Gidiyoruz. Tamam. Ama bu iş bu biçimde halledilemez. Bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun, ben de. Efendice bir iş olmayacak. Dün gece çok sinirliydim. Ama sonra yatınca düşündüm. Kime kızgınım ben? Ona mı, kendime mi? Ne yaptı bana? İhtiyacı olduğu için tatilden çağırdı. Eğer ona kızmam gerekiyorsa... ...haberi aldığım zaman kızmalıydım. Dün akşam değil. Eğer kendime kızmalıysam... ...ona ne diye yükleniyorum? İnsan makul olmalı. Kendisine efendice davranılmasını istiyorsa Kendi de efendice davranmalı Adamın paçaları tutuşmuş Önemli bir işin tam orta yerinde bana güveniyor Şimdi ta oradan gelemeyeceğimi telefonla söylemek Efendice bir iş mi yani Kalkma zamanı geldi mi? Daha değil yavrum git yat şimdi Vakti gelince kaldırırım ben seni Gidecek miyiz? Tabii gideceğiz Hadi git yat artık canım ben seni uyandırırım Peki Planımızı değiştirmiyorum Biraz daha geç gideceğiz o kadar en efendici hareket büroya gidip Ona durumu erkekçe anlatmak Yoksa suçlu gibi gizlice hareket etmek değil Ya gitmene izin vermezse Gideceğiz dedim değil mi Ondan izin alacak değilim Yalnızca haber vereceğim ee, Saat tam dokuzda burada olacağım ee, Gitmeye hazır olun Özür dilerim Bay Spurman toplantıda Hayır özür dilerim Size telefon etmesini söylerim Sen hala burada bekleyecek misin Edi Gene dünkü gibi bozulmasın Bozulursa bozulsun Korkoran içeri gireli ne kadar oldu Aşağı yukarı bir saat hmm. Delirdin mi Spurman Beni ne sanıyorsun Bay Korkun bir dakika Bir dakikası falan yok hemen istiyorum Anladın mı hemen Gitti Gürültücü Burak <türültü> Eddie, sana ihtiyacım var aslanım Sen ve geri gece geç saate kadar çalışacaksınız Meti'yi de çağıracağım Pit birkaç gün orada yalnız başına idare etsin Judy pit'i bul telefonda bana Geri burada mı? Daha gelmedi Gelince bana yolla Eddie gel içeri sana şunları göstereyim Bunak tekliflerimizi kabul etmiyor Hakkından gelemezsin ki Ne zaman birkaç kuruş edinmeye çalışsam Dünya kadar parası var Ne diye canını sıksın Şuna bak Edi, 32. kolondan başlıyor. Gel bakalım bak. Ee, size bir şey söyleyebilir miyim? Şurası 32. Şimdi karşıya. Ne dedin sen? Ee, size bir şey söylemek istiyorum. Söyle mi? söyle. Ee, oldukça bakalım. önemli. Ha? Bundan da önemli mi? Sanırım. Ben senmam ama söyle bakalım. Vermont'a gidiyorum. Nereye gidiyorsun nereye? Vermont'a bugün Hiçbir yere gitmiyorsun Gitmem gerek S Sapıttın galiba Yalnızca izah etmeye geldik İzah geldin. izah Biraz önce buradan çıkan adamı gördün mü? Canımı okudu herif bu iş sülük gibi kanım Biraz önce ne dediğimin farkında mısın? Herif bizim teklifleri kabul etmiyor. Bu ne demek Gülüyor musun? Bu demek ki ne senden ne de başkasından hiçbir izahat istemiyorum. İzahat değil planlar istiyorum. Anlaşıldı mı planları? Karım beni bekliyor onlara... Beklesin 250 bin dolarlık iş almışım o da seni bekliyor. Eğer izah etmeme izin verirseniz söz veriyorum. Bak... <Gülüyor> Dün geldim bir sürü martavallı yok tavşanmış yok tuzakmış. Gene aynı hikaye. ha. Eğer oysa merak etme icabına bakacağım. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bu planı bak... görüyor musun yanlış ya bu bunu... Bu da yanlış! Hayır. Bu yanlış yanlış! Sabahın altısında sende sıcak yatağında uyurken... ...ben havaalanında korkunun gelsin de... ...bütün bunların yanlış olduğunu söylesin diye bekliyordum. Sen kalkmış bana hala tavşanlardan bahsediyorsun. E, gitmeden önce anlatmak istemiştim. Dur da ben Doğru. sana bir şey anlatayım. Eğer bu işin ortasında beni çiğneyip gidersen... E, böyle bir şey hiçbir zaman düşünmedim. Ama öyle görünüyor. Kısa bir süre benim yerime bakacak biriniz... Bedava de... mı? Hayır. E Böyle lanet bir işin ortasında bir yabancıyı alıp... ...çift ücret mi ödememi istiyorsun? Sana bir maaş verdim unuttun galiba. Hayır. İyi unutma sakın Çünkü senin yerine bir başkasını tutacak olursan bu geçici olmayacak Eğer söylemek istediğiniz buysa. Evet bu O zaman benim görüşümü denle Niye Çünkü bir insanım ben İnsansan, e, Ben de sana her zaman insanca davranmadım mı Yok her zaman değil <Gülüyor> İşe başlayabilmemiz için seni dinleyeceğim Edi Ve bu konuda burada bitecek artık Söyle bakalım derdin ne Teşekkür ederim Yalnız çabuk ben... ol çabuk <gülüyor> Çabuk olayım Karışık bir konu da işin içinde bir sürü şey var Birisi e, benim şimdiye kadar yeterince tatil yapmadım Bunu ya. sonra anlatırız sonra e, e, Ben de onunla aynı kanı Esas kalbim. meseleye gelelim e, Hepsi birbirine bağlı Birini çıkarıp zor Sanırım esas mesele <gülüyor> Çok güleceksiniz ama Hı -hı. Umarım anlatabilirim Esas mesele tavşan tuzağı ee, bunu dün konuşmuştuk Yok dün iyice anlatamadım Önemli olan tavşan değil Ebi ve Duncan'ın benim için düşündükleri Eğer Duncan'ın prensip sahibi bir insan olarak geçişmesini istiyorsam Ona örnek olmalıyım Ona önce söz verip sonra sözümden dönemem Edi, Edi. Senin en çok sevdiğim yanlarından biri de bu duygusallığın Ben de ailem için duygusalımdır Ama inan bana Edi, Çocuklar prensiplere falan aldırmazlar Çocuğun önüne bir torba taş koyu oynaması için Sonra da ona verdiğin en önemli sözden dön unutur gider İki çocuğu yetiştirirken ben de bir şeyler öğrendim Tuzağa düşecek tavşanın açlıktan öleceğini biliyor Bunu unutabileceğini sanmıyor Unutur unutur ona eğlendirecek bir şeyler <gülüyor> Unutmasını istemiyorum Ben de unutamayacağım Biliyorum alt tarafı bir tavşan ama yani Alo Sen misin Pete bir dakika bekle Edi. Bak anlatacaklarını bitirdin mi? Başka bir şey var mı söyleyeceğin? Yani sözünü kesmek istemiyorum e, Pik bir dakika bekleyebilir Sanırım hepsi bu kadar e, Tabi Ebi de söz konusu İkimizin ilişkilerine dair söylediği bazı sözler bana bu kararı verdirdi Şeyi e, neyse esas mesele tavşan tutuyor. Anlıyorum anlıyorum tamam pek. Alo Pit kusura bakma ha, Dinle korkarım buradaydı tekliflerimizi kabul etmiyor Evet evet evet Bir kuruş kazanacağız diye ödü kopuyor 32. kolondan başlamamız gerekecek. Bu da her şeyi değiştiriyor. Onun için Met'i buraya göndermeni istiyorum. Geri ve Eddie'ye yardım etmesi için. Tamam mı? Heh. Evet, evet. Geri ve Eddie'nin ona ihtiyaçları olacak. Da? Ben yokum, Spelman Korkun oraya gelmek üzere yolda nazik davran ona. Ha? Belki damdan itmek için bir fırsat bulursun. <gülüyor> Söylediklerimi anladığınızı sanmıştım. Anladım, anladım, anladım. Ama ona burada olacağımı mı söylediniz? Olacaksın. olacaksın. E söyledim size. Bakın diye. Bak Eddie. Eddie. Evet. Birbirimizle dalga geçmekten vazgeçelim Olmaz mı? Heh. Hiçbir yere gitmiyorsun evet. yani bunu kendin de biliyorsun Buraya geldiğinde de biliyordun evet. Bu fikri karın soktu kafana Ama sen başından beri istemiyorsun işi bu duruma getirmeyi ha? tamam mı evet. Tamam ee, anlamayacak kadar enayi değil Bu işte para var para büyük para İkimiz de biliyoruz ki sekiz yıldır çalıştığın Bir işten lanet olası bir tavşanı Lanet olası bir tuzaktan kurtarmak için Çekip gidemezsin Ben de prensip sahibi bir insanım ama her şeyin bir haddi var Bir erkek öncelikle gerçekçi olmalı Karına söyle Geri geldi ha, Getirmiş mi? <gülüyor> evet e güzel, bir dakika beklesin. Peki Karına söyle, sizin Vermont'a dönmeniz senin işini kaybetmene sebep olur, tamam mı? Eğer inanmasa telefonesin ben de kendisine söyleyeyim. Bu evde bir takım şeyleri düzeltir sanırım. Şimdi al şu planları, 32. Kolondan itibaren düzeltmeye başla. Tamam mı evlat? Tamam. Bir dakika beni bekle burada, şimdi sana bir şey göstereceğim. Ha, istediğim gibi yazıyı da yazmışsın Judy. Ee, geri nerede? <gülüyor> İçeride. Çağırayım mı? <ya. gülüyor> boş ver, boş ver. Eddie, gel bak sana bir sürprizim var. Ee, ne var o örtünün altında? <gülüyor> i̇şte kases içinde bir tavşan. Üzerinde de Eddie yazılı. <gülüyor> Ama. Ama <gülüyor> Ediye bak kafesteki tavşanı görünce ne diyeceğini şaşırdı. <gülüyor> Üzerine de Edi yazısını öyle güzel yazmışsın ki. <gülüyor> Burada hiç ama hiç gülünecek bir şey göremiyorum. Kimin aklı bu? Son derece aptalca bir şaka. O adı ona kim taktı? Edi. <gülüyor> dur dur bir dakika anlatayım. Gülmek <gülüyor> zorunda mıyım ben de? Adımın bir kafese kapatılmış bir tavşana takılmasının komik olduğunu düşünmek zorunda mıyım? Edi, Edi kendine gel, saçmalıyorsun. Tavşanın adı Edi değil. Edi için anlamına geliyor oyası. Hani sana söz vermiştim ya oğluna götürmen için aldım ha. <gülüyor> sana bu işi halledeceğimi söylememiş miydim? Işte. <gülüyor> <gülüyor> Tavşanın adına Edi koyduğumuzu sandı. <gülüyor> Gitsem iyi olacak artık. <gülüyor> ne? Eve gidiyorum. Edi ile Dank'ını Vermont'a götüreceğim. Edi Buradan çıktığın anda sana ihtar ediyorum, kovuldun bil. Biliyorum. Hoşçakalın. dank ne düşünüyorum mutlu ve özgür bir tavşanı yakalayıp hapsetmek ona ne kadar iyi davranırsak davranalım doğru değil ne dersin Tabi tavşan ne kadar iyi davranırsak davranalım çok üzülür değil mi çok üzülür ya onun için şimdi bana bir iyilik yap arabaya kadar git arka tarafında küçük bir çekiç olacak onu al gel kapanı kıralım <gülüyor> olur baba <gülüyor> <gülüyor> Eddie, bir şeyler oldu değil mi? Evet, beni kovdu. Eddie. Eğer Vermont'a gidersem beni kovacağını söyledi. Buraya gelmeden önce söylemek istemedim sana. Eğer şehirdeyken söyleseydim... ...belki de benim geri dönmemi isteyecektin. Korkarım ben de dayanamaz dönerdim. Belki gene de cesaret edemeyecektim ayrılmaya. Ama o kafesin içindeki tavşanı... ...ve üzerindeki Eddie yazısını gösterince... Bir an kendimi görüyorum sandım kafesin içinde Hangi kafesin Ah, Sonra anlatırım sana Biliyor musun şehire gittiğimizden beri Buradan ayrılacağımız akşam söylediklerini düşünüyorum Hani bir zamanlar seni Kollarıma alınca düşündüklerini Hatırladın mı? <gülüyor> evet İşte yine kollarımın arasındasın <gülüyor> Korkuyor musun hala? Evet Sanırım korkuyorum Eddie. Hayır. Bilmem ki korkmalı mıyım? Hayır Eddie korkma Sakın kork Evet. Biliyorum. Biliyorum ama biraz zaman geçecek galiba. Bir süre sonra gene korkmamaya başlayacağımı hissediyorum. Evet. Çekici buldum baba. Tavşan tuzağı atla oyunumuzu dinlediniz. Yazan J.P. Miller Çeviren ve Radyo uygulayan Arsal Soley Reji Kemal Bekir Efekt Korkmaz Çakar Oynayar Sanatçılar Judy Gülvergon Spelman Şener Şen Hedi Pekcan Koşar Duncan Şevket Avşar. Ebi Ani Pekkaya, Yihtar adam Metin Çoban. Korkoran Süleyman Balçın. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.